...en başında olan... ...şirk üzerinde durduk... ...tabii... ...büyük günahlar diye sayılan... ...alt alta sıralanan... ...başka günahlar var... ...işte anaya babaya... ...itaatsizlik gibi... ...zina gibi... ...iftira gibi... ...ondan sonra... ...faiz gibi... ...onlar üzerinde de biraz duralım... ...bu programda... ...diye düşünüyoruz... ...yani... Şöyle bir şey İslam'ın e, büyük günah dediği şeylerle bizim büyük günah halkımız arasında zaman zaman açı farkları oluşuyor olabilir. E, acaba neden Allah Teala nezdinde büyük günah sayılıyor bazı şeyler? Yani onun içinde biraz o büyük günah diye nitelenen e, hususların muhtevasına bakmak gerekiyor diye düşünüyoruz. İnşallah bugün diyelim ana babalara itaatsizlik şeyinden başlayarak devam edelim diye düşünüyorum. E, hocam e, hoş geldiniz demeyi Nasıl unuttum. <gülüyor> hoş geldiniz e, böyle bir giriş yaptıktan <gülüyor> sonra İlk programda bir hoş geldiniz demiştir onu sayamam. Şey sağ... <gülüyor> Her seferinde. Diyelim inşallah Evet böyle bir çerçeve hocam Çizmeye çalıştım Şimdi ana babalara itaatsizlik neden büyük günah sayılıyor Oradan başlayalım isterseniz Şimdi bir defa Günahın varlığının Kaynağı Allah'tır Celle Yani bu günaha Bizim günah dememiz işte kamuoyu kararıyla, kanunla konmuş bir şey değil. Sınırı o çiziyor. Bir şeye sevap demek de Allah ait haktır. Günah demek de Allah'a ait haktır. Dolayısıyla Allah Teala bunu istemiyorum. size <gülüyor> görmek istemiyorum manasında. Bu günahtır buyurduysa bizim için iş bitti. Yani günahın büyüklüğü, küçüklüğünden önce günah, ...belirleme, bunu günah olarak tayin etmek de Allah-u Teala'ya mahsustur. Yani şeriata ait bir haktır. İnsanlar ayıp veya suç belirleyebilirler. Hocam şöyle bir soru sorsam. Yani bir Müslümanın zihninde mesela suç veya ayıp hassasiyetiyle, günah hassasiyeti nasıl dengelenmeli... Yani acaba bunu şuradan e, şey yapıyorum bir kaygıyla yani bazen acaba bizim de e, dünyamızda suç kavramı mesela günah sevap kavramının yani Allah Teala tarafından belirlenen ölçüler mi daha e, bizim öncelikli hassasiyet alanımız yoksa Toplumsal anlamda ya da devletle e, ilişkilerimiz anlamında sınırlar mı daha öncelikli? Hangisini biz ya da öncelikli olarak görmeliyiz? Ona da belki bir işaret etmek lazım. Bir ayrıntıya e, muhakkak girmemiz gerekecek tabi burada. E, şundan e, dolayı. E, mesela kırmızı ışıkta geçmek suçtur. Evet. Kanuni bir suçtur. Binaenaleyh Kırmızı ışıkta geçmekle Allah'ın haram ettiği Faizi yemek İki şey söz konusu Birini Allah yasaklıyor Kanun serbest bırakıyor Öbürünü de kanun yasaklıyor Kırmızı ışıkta geçmeyi Ama Allah Teala Serbest bırakmıyor yine evet. ee, Neden serbest bırakmıyor Kırmızı ışıkta geçmek İnsanların ittifak ettiği bir suç evet. Kabul edilmiştir bu da insan hayatına saygı ve cana hürmetten kaynaklanıyor. E, bu da Allahu Teala'nın zaten bize istediği bir şey. Dolayısıyla müminin yasaklar listesinde Allahü Teala'nın yasakları, kulların yasakları diye bir ayrımı çok iyi bir yere oturtamayız. Evet. Böyle bir oturtma yapamayız. Ama şöyle bir şey, yani şimdi e, bazen üst üste oturuyor. Demek ki. Yani bazen oturuyor. Bazen oturuyor ama bazanda onu söyleyeceğim. Ha, evet. Yani ayrım yapmaya mecbur değiliz olarak. Evet. mümin olarak. Muhakkak evet. olarak mecbur değiliz. Ama yeri gelir Allah'ın yasak ettiği bir şeyde bile elim bulunabilir benim. Mesela tedavide alkolü kullandığım gibi, hı hı. E, domuzdan yapılmış bir nesneyi mecburen bir yerde kullandığım gibi. Mecburen. Yani, evet. Normal şartlarda böyle bir şey yok, böyle bir ayrıma gerek yok. Ama yer yer bir ayrım yapılabilir. Yani bu ayrım ne olabilir? Mesela e, yasak söz konusu olan bir şey, benim Allah Teala'nın emirlerinden de bir emrini çiğnemekle karşı karşıya bırakabilir beni. Evet. Mesela ne gibi? E, devlet işte öğretmene dersi bırakamazsın diyor. Evet. Öğretmen de cuma namazına gitmek zorunda Hı, evet. Devletin yasağı var Allah'ın emri var Evet. Böyle bir karşılaştırmayı da kabul edemem O zaman ben yokum Allah'tan yanayım Hı. Hayati bir tehlike olmadığı sürece evet. Allah'tan yanayım ya ya ya Bu da, tefriki de bence özellikle <gülüyor> Hem Müslüman bir toplum olup Hem de e, devletin ölçülerinin İslam'a göre belirlenmediği ortamlarda Belki bu tür karşılaşmalar daha sık gündeme gelmiş olabilir. Adım başı karşılaşabiliriz. Evet. Ama Bilal Habeşi, Übey ibn kırbacı ile karşılaştı. Evet. Onun imtihanı oydu. Biz de bunlarla karşılaşacağız. Evet. Yani orada kırbaç şakırtıları, burada da internet dalgaları ile karşılaşacağız. Evet. Yani biz <gülüyor> hep böyle işkence Allah yolunda eziyet çekmek Allah için fedakarlık yapmak deyince iki şeyi anlıyoruz kendimize kötülük yapıyoruz hep Bilal'in eziyetleri aklımıza geliyor evet. halbuki eziyetin milyon çeşidi olur evet. iki Allah yolunda infak deyince Afrika'ya yardım makarna göndermeyi anlıyoruz halbuki insanın kendi çocuğuna bakması bile sadaka eşinin ağzına lokma koyması sadaka evet. bir aciliyet öncelik Önemlilik sıralaması olur müminin Dolayısıyla çok Geniş bir perspektiften Hayata bakmak gerekiyor Eğer mümin Önce Allah ve tek Allah Sonra yaşadığım Toplumun kuralları Sonra aile kuralları diye bir sıralama Yaptıysa ...bu çelişkiyle karşılaşmaz... Evet. ...karşılaştığında da tercihi bellidir... ...bellidir zaten. evet... ...yani ailesiyle ilgili bir kural... ...devletle çelişince tercihi devlet oluyor... Evet. E, ...devletle ilgili bir kuralda çelişince... ...Allah'ı tercih ediyor... ...Allah'ın hakkını... ...kuralını e, yerine getirirken... ...eğer canla ilgili... ...aileyle ilgili ciddi bir tehlike söz konusuysa... ...Allah'ın ruhsatları devreye giriyor bu evet. sefer... ...bu ruhsatları su etmeden kullandığı sürece mümin esasen hayatta bir çelişki yoktur. Evet. Çünkü Allahımız celle celaluhu kurallar koydu. Uzun uzun kurallar var, yasaklar, evet, emirler evet. ama rahmeti gereği bir ruhsatlar da koydu. Evet. Bir belli bir ruhsat dizisi koydu. Sığınma alanı gibi. Bir tür Acil pozisyonlarda evet, evet. hani emniyet şeridi oluyor yolda hı hı, emniyet evet. şeridi orayı normalde trafikte kullanamıyorsun. Evet. Ama arıza yapınca araban oraya çekebiliyorsun. Evet, e, hayatımızda da bizim yani Rabbimizin bize çizdiği şerit belli haram helaller evet. belli ama ya ölürsünüz ya da bu haram helallere dikkat edersiniz buyurmadı rahmetinden evet. dolayı. Ee, sıkıştığınız zaman Samimi ise sıkışmanız Oturarak kılın dedi Evet samimi ise Yani oraya bağlılığınızda bir Yaralanma söz konusu değilse Yani çok enteresan bir örnek Belki e, Seyit Kutuptan Aklımda kaldı Bu namazı e, iki rekat kılma var ya, Yolculuk evet, esnasında evet. E, İşte şöyle bir soru soru ya keyfi yolculuk yapıyor adam işte kaçırmak için ya da Ramazan'da orucu hmm. tutmamak için zevkine İzmit'e gidiyor İstanbul'dan gibi bir soru evet. ya benzer soru soruyor da diyor ki çok hoş hiç kılmasa ne diyebilirsin ki abdestsiz kılmasa ne diyebilirsin bu Rabbi ile arasındaki bir muhabbettir evet. Allah müsaade ettiyse karışmamak lazım bu ruhsata evet. yani evet. niye ruhsat e, ikide bir kullanılıyor gibi bir yani Allah'ın rahmeti de sonsuz yani evet. Dolayısıyla böyle bir çelişki Gerçekten Allah'tan korkanda karşılaşılmaz evet. Yani evet. ömrü boyu namaz Kaçırmamıştır yatarken namazla sıkılacak bu adam Allah Öyle izin verdikten sonra yatarken Kabe'nin önünde kılıyor gibi kılar evet. Hiçbir şey değişmez izin evet. veren Allah İzin, veren, i̇zin Allah. veren Allah Bu Hastalığı da veren Namazı oturarak kılmayı da izin veren Allah dolayısıyla Devletlerin yasaklarıyla Ya da e, Müslümanın Şirketi de olabilirler. Devlet olması şirkette evet. de bir yasak koyar yani Şu evet. saatten önce çıkmayacaksın, çıkmayacaksın, evet. çıkmayacaksın Esasen Böyle bir sıkıntı yoktur Ama Müslüman elbette Dediğimiz gibi birinci, ikinci, üçüncü Liste diye bir listesi olur ha. Bir, iki imanı sürekli onu kimden yana Olacağına dair İkaz eder. İş seçerken Aile kurarken Oy kullanırken, Demeç verirken, ankete katılırken, bu kimliğiyle katılır ümün. Evet, Tüm ümünlerde böyle katılır. Yarında böyle bir şeyle karşılaşmazlar. Evet, güzel. Devletler nihayetinde ağrı dağından çıkmış madenler değil insanlardan tabii, oluşuyor. Tabii, i̇nsanlardan tabii. ve bütün devletler vatandaşına esir. Artık krallıklar bile dünyada vatandaşın ne dediğine dikkat ediyorlar. Aslında şöyle de bir şey varılabilir belki. Yani devletinizi de aslında. Yani Allah ile problemli devlet e, e, niteliğinden kurtarmak lazım. Evet, namaz değil gibi mi? onu da bir görevi. E, o da lazım. evet, onu evet. Da, ve bu şu dünyada anlaşıldı ki mesela en basit misal Avrupa kökten İslam düşmanı, değil mi? Evet. Yani esasen feminist, e, ondan sonra şu, şu bu neyse hangi isimde bezi nereden alırsan İslam düşmanı. Evet. Her açıdan İslam düşmanı. ama güya Müslümanların en hür yaşadıkları yerler oralar. Evet. Yani yüzeysel bakıldığında. Herhalde İslam'a çok tatlı baktıklarından değil bu. Kendilerine göre bir put koymuşlar insanı aşmayacağız diye. Yani bugünkü görüntü eğer doğruysa mesela Hollanda'da Müslümanlar ...oy çokluğuyla devletimiz şeriat devleti olsun deseler... ...kabul edecek Hollanda herhalde... Evet. ...veya Almanya... ...öyle yani, iddia ediyorlar yani. hani... ...sanmıyorum hocam... ...belli bir oranı geçtiğinizde... ...imha hareketi e, başlıyor yani... ...ama iddiası ne vatandaşın yani ne isterse... Onun ...bir yere e, kadar siz... ...onlar açısından hala hani... ...absorbe edilebilecek nitelikte bulunduğunuz zaman... Evet, müsamaha ediyorlar. Ama iddiası ama, öyle değil evet, değil mi? İddiası, doğru, sen ne dersen doğru, o olur o diyor. Olur diyor. Eni, onun için haccına izin veriyor, sakalına izin veriyor. Hatta halkı Müslüman olan ülkelerde daha sıkıntılı işler bunlar. Evet, yani doğru. sakalından vesairesine. Onun sakalından nasıl olsa ne bir zarar yok. İstediğin gibi dolaş Hocam diyor. ben bu şu konuyu aslında sohbetimizin sonunda e, gündemi getireyim diye düşünüyordum ama şimdi oraya kadar geldik. Yani... Ee, Müslüman ve toplum yani toplumsal ortamda yani günaha daha uygun bir zemin günahı kolaylaştıran bir zemin bazen zorlayan bir zemin ee, olması durumu da söz konusu olabiliyor. Günaha teşvik eden bir toplumsal ortam medyanın şunun bunun oluşturduğu bir ortam yani öyle bir ortamda Müslümanın ee, nasıl bir donanıma ihtiyacı var Zihni anlamda kalbi anlamda Oraya da isterseniz Bu devletle ilişkiyi şey yaptık ya e, Buraya da temas edelim Sonra gene e, Büyük Akreba günahlara gelelim inşallah ya, Bir kere itiraf etmek mi Diyelim Gerçeği kabul etmek mi diyelim Günahsızlık hmm. mümkün değildir evet. Günahsız toplum diye bir şey Olmaz Olmaz. Olursa evet. göklerde meleklerin toplumudur o. Evet İnsan demek hılkaten buna müsait demek. Evet. Olsaydı eğer günahsız bir toplum, başında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bulunduğu Medine toplumu olurdu. Evet. Maiz olmazdı o toplumda. Doğru. Yani Maiz zina yapıp onu peygamberimize gelip itiraf, itiraf eden... eden ki Maiz bir günah ve çok enteresan bir e, mağfiretli ölümü olduğu için hepimizin dikkatini evet. çekiyor. Onlarca örnek var Medine'de. Doğru. Günahsız toplum yok. Evet. Günahları asgariye indirmek için uğraşan toplum vardır. Bakın, bu mücadele bu, bu formül için güzel. Günahları asgariye indirme mücadelesi. Mücadelesi yapan. Rabbimizin beklediği evet. de budur zaten. Evet. E, hadis-i şerif ne buyuruyor? Siz sıfır günahlı olsaydınız, sıfır günah ben üretiyorum bu deyim. Sıfır günahlı olsaydınız, hiç sol, günah işlemiyor hiç olsaydı olsaydınız yani. Allah sizi helak eder. Günah işleyip Rabbine dönmeyi bilen yeni bir toplum yarattıdı. Evet. Çünkü buradaki mantık düşüp kalkma, düşüp kalkma, düz gitme mantığı yok evet. kulluk. Allah ile ilişkisi diri insan. Melekleri Allah düz gitmek için yaratmış. Evet. Tren gibi. Başka sistemi yok. Sağa sola evet. dönmesi mümkün değil. Evet. Ama insan öyle değil. Onlarca alternatifin arasından düz gitmesi isteniyor. Evet. Çok farklı melekle insan. Dolayısıyla insanın düşüp kalkması çok önemli değil. Düşüp kalkmaması tehlikeli. Evet. Sağa saptığında yanlış yola döndüm deyip u dönüşü yapıp geri gidiyorsa hiçbir sıkıntı yok. Evet. Nasıl olsa gittik buradan gidelim diyorsa helak oluyor insan. Evet. evet. Bu yüzden günahların varlığı değil günahların umursanmaması diye bir tehlike konuşmamız lazım bize. Evet. Mümin günahları umursamadığı zaman çok tehlikeli. Peki böyle bir toplum nasıl oluşacak? Birbirimizin oto yapacağız. Evet. Buna nehyan il münker diyoruz. Evet. Emri bil maruf, nehyan il münker. Yani hocalara terk edildiği zaman din günahlar yayılır. Ne demek? Yani din hepimizin hepimizin yani Sadece hocaların değil Burada Her din. insanın değil. Mesela 10 yaşında bir çocuk sigara içiyor evet. Bu vicdanı sızlatıyor Ya babası nasihat etmeli Ya da caminin imamı görürse söylemeli düşünür. Caminin imamı görmese içiversin sigarayı Hayır 12 yaşındaki herkes bu çocukla ilgilenmeli Yapma biri kardeşim yapma diyecek, öbürü 20 yaşındaki yapma diyecek. 50 yaşındaki dede de torunum yapma yavrum diyecek, kucaklayacak. Gel ben sana çikolata alayım bunu içme diyecek. Evet. Ümmeti Muhammed birbirini kenetlemiş bir ümmettir. Evet. Bir arada ümmettir. Hocalara terk etmek demek ezanı okuyor hoca. Gelenin namazını kıldırıyor, çekip gidiyor. Bu hocalık... Çok sınırlı bir alana hapsetmek. Bu evet. imamlık değil namazlık memurudur. Evet. İmam nedir? Toplumun önünde olan insandır Önder Sokakta da önde olacak İmam çünkü adı evet, üstünde adı lider üstü. Sokakta da önder olacak Düğünde de cenazede de E şimdiki anlayışta imamlar sadece caminin içine gelene karışıyor O da soru sorarsa karışıyor evet. Çok fazla din imamlara monte edilmiş İmam efendilere monte edilmiş tabii bu imamlar ayıplama bakımından söylemiyoruz bunu. Toplumun algısının buraya getirilmemesi gerekiyordu diyoruz. Evet. Herkes dininin görevlisi olmalı. Evet. Herkes dininde bir imam müezzin cemaat bir şeysin. Evet. Yani Herkes cenni, tek tek yani dinle tek, alakası olan insandır bir, yani. Evet bizim cennetimiz veya cehennemimiz bu din dolayısıyla cennete girerken imamlar girer yer kalırsa bize de verirler diye bir şey yok değil mi evet. cennete girerken hepimizin cenneti evet. bu cennetin bedelini oluşturan dünya hayatını imamlara devredemeyiz biz evet. namazı kıldırmış olmaları başka şey namazdan sonra namaz şuuru ile bizi yaşatmak için mücadele etmeleri asıl görevleri imam efendilerin evet. yani imam efendiler cami adamı oluşturmak için de uğraşırlarsa ...hakkıyla imam olmuş olurlar... Evet. ...müezzin olmuş olurlar... ...din dersi öğretmeni olmuş olurlar... Ee, ...Kuran kursu muallimi olmuş olurlar... ...ve hepimiz görevliyiz... ...bildiğimiz kadarının hocasıyız... Evet. ...yani ashab-ı kiramın... ...hangisini alırsanız alın... ...dini onlardan öğrendik biz... Evet. ...mesela Musa bin Ümeyr... İslam devleti kurdu Medine'de evet. Kur'an'ın beşte biri inmişti O zaman henüz evet. Fıkıh akamının neredeyse hiçbiri yoktu Namaz yok, oruç yok, zekat yok Hac yok, evet. Musab bin de İslam devleti kurdu evet. Bugün herhangi bir İmam Hatip Lisesi Mezunu bir kardeşimiz Çok rahat bir şekilde Musab bin Ümeyr'in on katı bilgiye sahiptir Doğrudur Ama mutlu bir yuva kuramıyor evet. İslam Demek ki mesele bilgi meselesi değil Sahiplenme benim dinim evet. deme Ben görevliyim deme evet. Doğal fahri görevli mi Bir sistem var ya şimdi fahri trafik sorumlusu hı hı hı. Hepimiz dinimizin Fahri bile değil İlahi bir sistemde görevlendirilmişleriz. Yani bir kardeşimiz de Namaz kıldırmakla Tahsis edilmiştir O ara namaz kıldırmak için camiye gidiyor Dönüp tekrar hayatta Aynı aktif pozisyona devam ediyor Böyle olması gerekiyor Aksi takdirde Asgari günah için Mücadele eden toplum yerine Günahları benimsemiş Müslüman toplum çıkar ortaya Evet Günahları benimsemiş toplum ne demek Yani ben işlemiyorum Bu günahla benim alakam yok elhamdülillah Allah kurtarsın o işliyor Bu İslam toplumu değil Çok önemli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu Yahudi toplumu olarak bize takdim ediyor Yani bu e, emr bil maruf Nehyanil münkeri dışlamış Kendisine onun bir sorumluluk yüklediğinin Ustadım, farkında olmayan bir toplum. Vaktimiz var mı bilmiyorum size bir miktar sonra. Var. Yok, bir miktar Çok var enteresan hocam. Maide Konuyu, suresinde evet. bir ayet var. Ee, hepimizin böyle nasıl söyleyeyim yani hoca talebe müezzin kimsek bu ayeti her ay bir defa düşünsek diyorum. Şimdi bir soruyu ikimiz merak edelim üstadım sizinle. Yahudiler nedir bu insanoğlunun onlardan çektiği ya da ne yaptı bu adamlar? Peygamberler onları lanet etmiş, melekler lanet etmiş, Allah lanet etmiş. Ya, lanetin logosu haline gelmiş bu adamlar. <gülüyor> evet. Şimdi bu soruyu ben şahsen hep merak ederdim. E, hafızlık bir şey anlamıyorduk Kur'an'dan. Sonra elhamdülillah Allah'ın kitabını tefsirlerden okumaya başlayınca Baktık ki bunun sorunun cevabı var Kur'an'da. Kur'an-ı Kerim Maide suresinde onların ne kadar lanetlendiklerini söyledikten sonra dönüp buyuruyor ki çünkü onlar, çünkü onlar birbirlerinin iyilik ve kötülüğüyle ilgilenmiyorlardı. Önce diyor ki peygamberlerin lisanıyla lanetlendi bu adamlar diyor. Mel'un millet ırk olarak değil yani o o zaman aslında o konuyu sormak isterdim size <gülüyor> yani hakikaten böyle kategorik olarak hani yahudi doğan çocuk böyle bir lanetli olarak mı doğuyor? Sorusunu da belki konuşmamız lazım. Çünkü... Yok ırk olarak kimse ha. lanetli doğmuyor. Doğmuyor evet. Ama Yahudi kafalılık lanetlilik nedeni. Ha i̇şte Yahudi kafalılık diye bir... Şey. Kim, kim kendisini Allah'ın seçkin kulu. Evet. Diğerleri de insanlığın köleleri. Evet. Dünya ekonomisinin kasasında olmasını gerekiyor. İnsana hak hukuk tanımıyor. Zulmü mubah görüyorsa Yahudi kafalıdır. Evet. O, o ister İsrail'de yaşasın. Evet. İster Amerika'da yaşasın, ister İstanbul'da yaşasın bir şeydir, evet. istersen evet. Mekke'de yaşasın. Yani Bu abi, lanet, kavmi de ister e, İsrailoğlu olsun, ister başka bir kavim İsterse olsun. İsterse Kureyş'ten olsun. Evet. Ebu Cehil evet. de Yahudi kafalı biridir. Mesela. Yani evet. bir şey değişmiyor. Evet. Şimdi bunların lanet nedenini Kur'an-ı Kerim iki şeye bağlıyor. Birincisi, Kânû lâ kerin fealûh. Yaptıkları kötülüğe refleks göstermiyorlardı diğerleri. Evet. Ne yapıyorsun demiyorlar. Yani sadece kötülük yaptıkları da değil. Yapılan kötülüğe tepki göstermemek yani bir şey olarak kabahat olarak yani kabahat yapmak lanetlen, değil. Vurgulamak istediğim şey evet. yani günah işliyorlardı demiyor ayet. Hayır, günaha göz yumuyorlar. Tepki göstermiyor, kimliğini ortaya koyuyor. Evet, evet. Kimliğini ortaya. Nasıl yaparsın bunu demiyor. Evet. Efendimiz tefsir ederken buyuruyor ki şöyle olurdu diyor. Abid ibadet eden iyi bir Yahudi şimdi Lanetlenmiş Yahudi'yi tarif ediyor evet. ee, İbadetine gidiyor Bakıyor ki yolda birisi günah işliyor Yapma günahdır diyor evet. O da işine bak diyor gönderiyor onu Dönerken bakıyor ki gene işliyor ya, Yapmasana diyor evet. Günah iki defa söylüyor Gene takmıyor adam bir daha ibarete giderken Diyelim öğleye gidiyordu kin namazına giderken lan nasıl olsa beni dinlemiyor bu adam boş. Bırakıyor bakıyor. gidiyor Bırakıyor. Yani. Diyor. Evet. Bu lanet nedeniymiş. Evet. Sonuna kadar diretmiyor. Evet. Şeytan sonuna kadar mücadele ederken evet. adamlarını sonuna kadar kullanırken <gülüyor> hakkın adamı iki kere söyleyip pes ediyor. Evet. Pes edince de lanete uğruyor. Evet. Halbuki şeytan susmadıkça hakka iman eden de susmaması lazım. Evet. İkinci nedeni ne üstadım? Zalimlara dostluk gösterisi yapıyor. Evet. Yani zalim bilhassa mal siyaset sahiplerin otorite sahiplerine pes ediyorlardı. Evet. Onlardan yana tavır koyuyorlardı. Demek ki Yahudilik hastalığı hakkın namına erken pes etmek. Direnmemek. Evet. İki zalimden siyasetçi de olsa, zengin de olsa zalimden yana tavır koymak. Adamı görüntüsü vermek. Evet. Bu iki şey bu melum millet görüntüsünü ortaya çıkardı. Yani biz şimdi burada <gülüyor> gene de işte o büyük günah şeyine geldik. Tekrar geldik. Geldik evet. Kısa bir ara vereceğiz hocam ondan sonra yeniden devam edeceğiz. Değerli dinleyiciler İslam'dan Hayata Ölçüler programındayız. Ee, kısa bir aradan sonra yeniden.